Altınoluk Dergisi sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 9. Yusuf Hemedani 1049-1144 Hicri 441 senesinde Hemedan'ın bir köyünde doğdu. 18 yaşındayken ilim tahsili için hilafet ve ilim merkezi olan Bağdat'a gitti. Büyük alimlerden fıkıh, hadis, tefsir ve kelam gibi İslami ilimleri tahsil etti. Zeka ve liyakatiyle akranlarının önüne geçip hocalarının en gözde talebesi oldu. İslami ilimlere dair sayısız kitap ezberindeydi. Zamanındaki birçok meşayih ile tanışmış ve onların sohbetinde bulunmuştu. Reşahatta kendisinden şöyle bahsedilir. Hadis ilminde bilhassa da senet hususunda derinleşti. Bir yandan ilim tahsiliyle uğraşırken, bir yandan da Müslümanlara vaaz ve nasihatte bulunur, irşat vazifesini ifa ederdi. İnsanlar onun güzel nasihatleriyle huzur bulurdu. Bağdat, İsfahan ve Semerkant'ta birçok alim onun hadis derslerine devam etmiştir. Bir müddet sonra içinde bulunduğu fıkıh ve kelam tartışmalarından sıkılıp tasavvufa yöneldi. Ebu Ali Farmedi Hazretlerine intisap etti. Ayrıca Selman-ı Farisi Hazretlerinin asası ve sarığı da kendilerindeydi. İRŞAD faaliyetleri. Yusuf Hemedani Rahmetullahi Aleyh tasavvufi eğitimini tamamladıktan sonra halkı irşad için Merv'de bir tekke kurdu. Bu tekke çok büyük hizmetler görüyor ve oraya Sufilerin yanı sıra ilim erbabı da gelip gidiyordu. Ancak Hemedani rahmetullahi aleyh devamlı bu tekkede ikamet etmedi. Halkı irşad için birçok şehre seyahat etti. 65 yaşlarındayken büyük bir vaiz ve Sufi unvanıyla tekrar Bağdat'a döndü. Bir zamanlar ders okuduğu Nizamiye medresesinde, Vaaz meclisi kurdu ve halktan büyük bir alaka gördü. Dergah arkadaşı olan İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh ile meşrepleri birbirine çok benziyordu. Ancak Gazali Hazretleri eser telifine ehemmiyet verirken, Hemedani Rahmetullahi Aleyh daha ziyade ibadet ve halkı irşatla meşgul oldu. Bu sebeple eser telifine fazla zaman ayıramadı. Yusuf Hemedani Rahmetullahi Aleyh, Ahmet Yesevi ve Abdülhalik Gucduvani Hazretleri gibi pek çok büyük arif zat yetiştirdi. Abdülkadir Geylani Hazretleri de Yusuf Hemedani Hazretlerinin meclisine gelip ondan feyz almıştır. Geylani Hazretlerini vaaz ve irşada teşvik eden kişinin Yusuf Hemedani Hazretleri olduğu kaydedilir. Hemedani Rahmetullahi Aleyh, müritlerini Hacegâh'ın iki temel unsuru olan hizmet ve sohbete yönlendirirdi. Kendisi de sık sık seyahat eder ve insanlara İslam'ı talim ederdi. Birçok kişinin hidayete ermesine vesile olmuştu. Büyük zahitlerden Ebu'l-Hüseyin Makdisi'ye, hiç Allah dostlarından birini gördün mü diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi. Bir seyahatimde Merv'de vaaz edip insanları Allah Teala'ya davet eden bir zat gördüm. İsmine Yusuf diyorlardı. İşte o zat Allah dostlarından biriydi. Bir defasında Hemedani Hazretlerine, ''Bu devir geçer.'' ve gerçek şeyhler ahirete göçerse, selamete ulaşmak için ne yapalım diye soruldu. Hemedani Rahmetullahi Aleyh, Hak dostlarının eserlerinden her gün 8 varak, yani 16 sayfa okuyunuz diye cevap verdi. Feriduddin Attar Rahmetullahi Aleyh, bu sözden ilham alarak, Tezkiretü'l-Evliya isimli eserini kaleme aldı. Güzel Ahlakı Yusuf Hemedani Hazretleri mütebessim çehreli, yumuşak huylu, merhametli bir zat idi. Fukaraya, gariplere, yalnızlara karşı daima mütevazı ve cömert davranırdı. Herkese karşı son derece iltifatkar olmasına rağmen, dünyacı ve kibirli kimselere karşı gayet vakarlıydı. Abdülhalik Gucduvani Rahmetullahi Aleyh, mürşidi olan Yusuf Hemedani Hazretlerinin güzel ahlakını şöyle anlatır. Bu aziz şeyh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnet-i seniyesinden zerre kadar ayrılmamıştır. Sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in ve selef-i salihine tabi olarak yaşamıştır. Daima şu mübarek sözü söylerdi. Hak yol Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Çünkü alemlerin efendisi şöyle buyurmuşlardır. Ey Ebu Hureyre! insanlara benim yolumu, sünnetimi öğret ve sen de amel et ki kıyamet gününde ışık verecek bir nura kavuşasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işareti bu olduğu için yolu pak olan bu büyük şeyh de dostlarını ve kendisine tabi olanları kitap ve sünnetin muhtevasında yaşamaya davet ediyordu. Nefsani arzulara uymaktan, bid'atten, şeriata muhalefetten, batıl ve fitne ehli insanların yolundan ve mukallitlerin taklidinden sakındırıyor, ikaz ediyordu. Bir defasında şöyle buyurdu. Ey Abdülhalik! Bilesin ki suluk yani Hak yolundaki yolculuk iki kısımdır. Birincisi süluki zahirdir ki, daima ilahi emir ve yasaklara riayet etmek, dini ölçüleri muhafaza etmek ve nefsin arzularından kaçınmaktır. İkincisi de ki batındır ki, kalbi temizlemeye çalışmak, ve nefsani sıfatları yok etmek için gayret sarf etmektir. Batın temizliği dedikleri işte budur. Kalp zikrinde sınırsız bir gayret ve azim gerekir ki, kalp Hak Alayı zikreder hale gelsin. Sonra şu tavsiyede bulundular. Mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolu üzere ol. Ve şeriat sınırını bir zerre bile olsa aşma. Dine aykırı iş yapan bir kimseyi görünce de ona mani ol. 504 senesi Ramazan ayının 11. günü, Selçuklu Sultanı Sencer, Hemedani Hazretlerinin müritlerine bir mektup gönderdi. Sultan Sencer o mektupta şöyle bir talepte bulunuyordu. Semerkant büyüklerinin bildirdiğine göre, muhterem Şeyh Yusuf Emedani Hazretlerinin yaşı kemale ermiştir. Bizim o muhterem zatın huzuruna varmaya maalesef fırsatımız yoktur. Zira Süleyman Şah büyük bir ordu ile bu tarafa gelmektedir. Lakin dervişlerin tekke masrafları için helal yoldan ihtiyatla kazanılmış 50 bin dinar gönderildi. Siz de bizim işimiz için Fatiha okuyunuz. Bütün arzumuz, Hazreti Şeyh'in ahlak ve ahvalini yazıp bize göndermenizdir. Çünkü duyduğumuza göre, Hazreti Şeyh'in yolu ve tavırları, tıpkı sahabenin yolu gibiymiş. Mutlaka buna ehemmiyet veriniz de, duacınızı bu nasiple şereflendiriniz. Hemedani Rahmetullahi Aleyh, onun müşkülünün hall olması için Fatiha-yı Şerife okuyup dua etti. Ardından da büyük bir tevazu ve mahviyetle "Ey dervişler, bizden hatadan başka ne zuhur etmiştir ki onu sencere yazıp gönderebilelim?" buyurdu. İleri gelen talebeleri "Efendim, dervişlerinizin de sizden talebi ahlak ve halinizin yazılmasına müsaade etmenizdir, deyince, Hemedani Rahmetullahi Aleyh, o halde bizden Allah Resulü'nün şeriatine uygun ne gördüyseniz yazın buyurdular. Şeyh Yusuf Hemedani Hazretlerinin hayatında müşahede edilen güzel hallerin bazıları şöyledir. Şeyh Efendi yürüyerek pek çok defa hacca gitmiştir çoğu günler oruçlu olurdu. Cemaziel ahir ayının son on günüyle Recep ayında oruç tutar ve bunu terk etmezdi. Hak Teala'dan ibadet ve itaat hususunda muvaffakiyet isterdi. Salavat ve istiğfarı çok okur, vitir, teheccüd ve tesbih namazlarını birbirine yakın kılardı. Sabah İşrak, Evvabin, teheccüd ve istihare namazlarına zaman devam ederdi. Çok dua eder, müritlerine de bunu tavsiye ederdi. Sadaka ve zekat gibi ibadetleri ifa ederken tarifsiz bir huzur duyardı. İtikafa girer, kurban keser, köle azat etmeyi severdi. Nefesini tutarak yaptığı kalbi zikrin emareleri uzuvlarında zahir olurdu. Devam ettiği evradın haricinde her farz namazdan sonra Yasin-i Şerif ve bir cüz Kur'an-ı Kerim tilavet ederdi. Namazın iki rekatında bir cüz Kur'an okuduğu olurdu. Fakat cemaate kıldırdığı namazı uzatmazdı. Yolda yürürken ve bulduğu her fırsatta Kur'an-ı Kerim tilavetiyle meşgul olurdu. Allah için çok sefere çıkardı. Kafir Hristiyan, Ateşperest ve Zerdüştlerin evlerine gider, onlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin faziletlerini anlatır, ahiretteki ilahi mükafat ve mücazatı beyan eder, onların pek çoğunun hidayetine vesile olurdu. Günahkar insanları da ikaz eder, hallerini düzeltmezlerse onlardan uzak dururdu tevbe ettirip yola getirdiği kişilerin sayısı meçhuldür. Mescit sahra, mahalle, köy ve dağlara da sıkça gider, oranın sakinleri olan Türk, Tacik, Arap, efendi, köle, derviş, tüccar, ağa, çoban, tanıdık tanımadık herkese, İslam'ın ahkamını anlatır, orada konaklayıp gücü yettiğince onlara il mahallerini öğretirdi. Manevi sohbetleri çok feyizli olurdu. Sık sık dört halifenin faziletlerini anlatır, onların menkıbelerini naklederdi. Mektebi vardı, ders verirdi. Her ay Semerkand'ın ileri gelenlerini çağırır, onlarla tasavvufi mevzularda sohbetler ederdi. Semerkand'ın büyükleri de onun sohbetlerine katılırlardı. Perşembe ve Cuma geceleriyle bayram akşamları büyük zatları ziyaret ederdi. Misafirlerine hangi şehirden geldiklerini, orada dervişlerden kimler olduğunu ve orada metfun bulunan sufilerin isimlerini sorardı. Gözü yaşlıydı. Cenab-ı Hakk'a tazimi sebebiyle ömründe bir kez bile ayaklarını uzatmamıştı. Hak Teâlâ'nın korkusuyla ağlardı. Kur'an ayetlerinde bildirilen ilahi tehditlerden korkar, buna bunakçılık ilahi müjde ve vaatlerle de ümit var olurdu. Kalbi daima beynel havfi ve reca yani Allah'ın gazabına düçar olma korkusu ve O'nun rahmetine nail olma ümidi arasında bir denge halindeydi. Musaf, seccade, tarak, misvak ve havluyu yanında taşırdı. Devamlı abdestli bulunur, özürsüz olarak cemaatle namazı terk etmezdi. Kimden daha çok cefa ve eziyet görmüşse, ona daha iyi davranırdı. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. ''İyilikle kötülük bir olmaz.'' Sen kötülüğü en güzel bir tarzda önlemeye çalış. O zaman göreceksin ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan sıcak bir dost vermiştir. Fussilet 34 Keramet ve veliliğini gizlerdi. Müminlerden onu kim davet ederse, zengin, fakir, kuvvetli, zayıf, ayırt etmeden icabet ederdi. Hiç kimseyi ve hiçbir şeyi küçük görmez, hafife almazdı. Hiç kimseye karşı övünmezdi. Zengini zenginliğinden dolayı fakire tercih etmezdi. Daima sahabenin fakir ve zenginlerinin hallerini anlatır, müritlerine de onlara tabi olmayı emrederdi. Kabir ziyaretine çok gider, kabir ehline selam verir, ayet ve hadislerde nakledilen dualardan okurdu. Bilhassa Kusen bin Abbas radıyallahu anh'ın kabrini çokça ziyaret ederdi. Ölümü, kıyameti, can vermeyi, kabir sualini, tekrar dirilmeyi, amel defterini okumayı, mizanı ve sıratı çok hatırlatır ve ağlardı. Su'yu hatimeden korkardı. Her an ölüme hazırlıklı olmaya çalışır, daima esas hayatın ahiret hayatı olduğunun şuur ve idraki içinde yaşardı. Geçimini temin etmek için çizme imalatı ve çiftçilik yapardı. Helal yiyen ve helal işte çalışanları dost edinirdi. Tembellik ederek başkalarının sırtından geçinmek isteyenleri ikaz eder, Çalışıp kazanmanın ilahi bir emir olduğunu söylerdi. Halkı helalinden yiyip giyinmeye ve helal yolda çalışmaya teşvik ederdi. Kimsenin nasibine ve lokmasına mani olmazdı. Hak Teâlâ ona ne verdiyse, fakirlere, yetimlere, gariplere ve yoksullara infak eder, onları koruyup kollardı. Ömründe hiç kimseden bir şey istemeyip müstahni kalır, müritlerine de bunu tavsiye ederdi. Daima Cenab-ı Hakk'a tevekkül ve teslimiyet halinde yaşar, hiçbir zaman dünya menfaatine tenezzül etmez, dünyaya meyledenlere de nasihatte bulunurdu. Gümüş ve altın kaplardan abdest ve gusül almazdı. Odasında hasır, Keçe, kepenek, ibrik, iki yastık ve kazandan başka bir şey yoktu. Çarşı pazarlara az gider ve oralarda pişen yiyeceklerden yemezdi. Yemeğini de yağsız yer. Çoğunlukla da yediği kuru ekmekle sirke olurdu. Açlıktan ve riyazattan dolayı beli bükülmüştü. Nefsine karşı sürekli mücahede halindeydi. Müminlerle birlikte aynı kaptan yemek yer, yemekten önce ve sonra ellerini yıkardı. Yemeğin başında Bismillah, sonunda Elhamdülillah derdi. Yemeğe tuzla başlar, tuzla bitirirdi. Allah Teala'yı anmadan yemek yemez ve şöyle buyururdu. Lokma yemek, tohum ekmek demektir. Tohumu feyizli bir idrak içinde ve uyanık olarak atmak gerekir ki, gıda taate dönüşsün. İnsanı küfre götürecek sözleri açıklar ve Allah'ım sana bir şeyi şirk koşmaktan yine sana sığınırım. Bilmediğim hususlarda senden diliyorum Şüphesiz sen gizlileri en iyi bilensin. Diye dua ederdi. Kendi şeyhinin huzurunda teeddüben konuşmazdı. Konuşurken asla ben demezdi. Eğer ihtiyaç olursa ben yerine aciz, bir çare gibi mütevazı ifadeler kullanırdı. Hiç kimseye incitici bir söz söylemezdi. Sözleri tatlı ve yumuşaktı. Hiçbir şeye ve hiç kimseye lanet ve beddua etmezdi. Müritlerini insan eti yemekten, yani gıybetten ve çok konuşmaktan men ederdi. Kendisi de az ve öz konuşurdu. Hiç kimseye beddua etmez, karşılaştığı her mü'mine selam verir, huzuruna gelen herkes için nezaketen ayağa kalkardı. Kimi görse, Hace, yani Efendi diye hitap ederdi. Daima tefekkür halinde ve mahzundu. Güldüğünde de yüksek sesle gülmez, sadece tebessüm ederdi. Yalnızlık ve uzleti tercih ederdi. Meclislerde herkese umumi konuşurdu. Meclis ve tekkeye sağ ayakla girip, sol ayakla çıkardı. Yemeği sağ elle yer. Başı açık olarak namaz kılmaz ve yemek yemezdi. Yüksek sesle Kur'an okumazdı. Bir günde defalarca abdest bozsa yine abdest tazeler ve bir an bile abdestsiz durmazdı. Maddi manevi her tehlikeden Allah'a sığınırdı. Bilhassa cin, insan ve şeytan düşmanlarına karşı müritlerini ikaz eder, bu düşmanlar her zaman abdestli olmak ve daimi kalp zikriyle def edilebilir derdi. Bir kimseden az bir iyilik görse karşılığını iki kat verirdi. Yanında daima hurma, iri kuru üzüm ve kurabiye bulundurur, bunları yanına gelen her ziyaretçiye ikram ederdi. Yürürken önüne bakardı. Halkın tarlasından yürümezdi. Yoldan eziyet verici şeyleri kaldırırdı. Kendi işini kendi yapar, değirmene kendi giderdi. Şehit olarak Rabbine kavuşmayı çok arzu ederdi. Dostlarından birinin cihad ederken şehit düştüğünü duyarsa, gıyabi cenaze namazını kılardı. Gönülden seven ve sevilen bir hak dostuydu. İhlas, takva, sıdk ve safa ehliydi. Daima Hakk'a şükreder, Değişen şartlardan asla şikayetçi olmaz, Radiye halinde yaşardı. Hakk'ın taksimine ve takdirine tam bir rıza ve teslimiyet gösterirdi. Devamlı baş ağrısı çekmesine rağmen, Bir defa bile halinden şikayet etmezdi. Bir gün, ''Bana bu dert verileli 43 sene oldu.'' buyurmuş ve ilave etmişti. Sahabeden de daima dertli olanlar vardı ama hallerini halktan gizliyorlardı. Hazret hiç kimseye haset etmezdi. Soğuktan da sıcaktan da şikayet etmezdi. Bütün mahlukattan razıydı. Bitkileri aziz bilir, Onların bulunduğu yere bevletmez ve tükürmezdi. Müslümanlarla tartışmazdı. Herkese hüsn-ü zam besleyerek arkalarında namaz kılardı. Ehli kıbleyi tekfir etmezdi. Küçük büyük herkesin cenaze namazını kılardı. Düşmanlarına bile iyi davranırdı. Sohbet ve hizmet kardeşlerine karşı îsâr ehliydi. Onları kendisine tercih ederdi. Hastaları ziyaret eder, ihtiyaç sahibine yardım eder, borç verir ve geri istemezdi. İşlerinde acele etmez, belaya sabreder, sırrını ehil olmayanlara açmazdı. Bir salih amele ve hizmete yetişemezse üzülür ve istiğfar ederdi. Her akşam o günün muhasebesini yapardı. Elbisesini necasetten titizlikle korurdu. Sözünün eriydi. Burnuna güzel bir koku ulaşınca, Salavat-ı Şerife'yi ve şu duaları çok okurdu. La ilahe illallahü'l-melikü'l-hakkü'l-mübîn, Sübhanallahü'l-azîm ve bihamdihi estağfirullâhe min kulli zembin ve etûbü ileyh. Allah'tan başka ilah yoktur. O alemlerin sahibi, gerçek varlık, apaçık ve zahir olan, kullarına hakikati beyan edendir. Azamet sahibi olan Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim ve ona ham dederim. Bütün günahlardan dolayı Allah'tan af dilerim ve tevbe edip ona yönelirim. Şer'i hükümlere bağlılığı Yusuf Hemedani Rahmetullahi Aleyh, İslam'ın zahiri ve batıni bütün emir ve nehilerine son derece bağlıydı. Büyük bir kalbi uyanıklık içinde bütün hal ve tavırlarına titizlikle hakim olmayı, Kur'an ve sünnetin gösterdiği istikamette çok tedbirli ve ihtiyatlı ilerlemeyi esas alan bir tasavvuf anlayışına sahipti. Bu sebeple keramete ve keramet göstermeye rağbet etmez, manevi sarhoşluk ve cezbe halinin tesiriyle meydana gelen ölçüsüz ifade ve davranışları tasvip etmezdi. Meşhur Sufi Hallacı Mansur hakkında şöyle buyururdu. Eğer Hüseyin bin Mansur marifeti hakkıyla bilseydi, enel hak yerine enettürab ben toprağım derdi. Yine Hemedani Rahmetullahi Aleyh şöyle buyurmuşlardır. Din ve şeriat yolunda yürümeyen kişi, günde bin keramet gösterse bile şeytana uymuştur. Sünnete aykırı olan bir şeye itikad eden kişi, dünyanın ilmini ezberlemiş de olsa yol kesen hayduttur. Vefatı Yusuf Hemedani rahmetullahi aleyh, ömrünün son yıllarını Horasan'ın iki büyük merkezi olan Merv ve Herat'ta geçirdi. Son seferinde Herat'tan Merv'e dönerken, Ba'me'in kasabasında 22 Rabi'ül evvel 535, 4 Kasım 1140 tarihinde vefat etti. Naş'ını önce oraya defnettiler. Ancak bir müddet sonra İbnü'n-Neccar isminde bir müridi kabrini Merv'e nakletti. Bugün mezarı Türkmenistan sınırları içinde Merv yakınlarındaki Bayramadi denilen yerde olup Hacı Yusuf adıyla ziyaretgahtır. Hikmetli sözlerinden birkaçı. Benlik kapısını kapat, Hizmet ve sohbet kapısını aç. Her nefesi, Şuur ve idrak içinde alıp verin. Huş derdem. Yolda yürürken ayağınızın ucuna bakın. Nazar berkadem. Beşeri sıfatlardan ilahi sıfatlara ulaştıracak olan, İç alimdeki yolculuğa yönelin, sefer der vatan ve halk içinde hakla olun, halvet der encümen. Meşayihin huzurunda hem zahiren hem de batınen edep, hürmet ve tazimle oturun.